Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Bugün akıl üzerine biraz konuşalım ne derseniz, bildiklerimizi tekrar etmeye çalışalım. Günümüzde sloganlar duyuyoruz. Akıl her şeye yeter mi? Veya ben her şeyi sadece akılla anlarım. Dolayısıyla bir şeye inanmam gerekiyorsa mutlaka aklıma uygun olmalı. Yani beş duyu organımla göremediğim, dokunamadığım, bir şekilde bilemediğim bir şey ben inanamam diyenleri de duyuyoruz. Gerçekten aklın ne olduğunu biliyor muyuz? Sınırları nedir ve güzel dinimiz akıl ve mantık dinimi midir? Bunların cevabını inşallah konuşmak, tekrar etmek üzere huzurlarınızdayız. Bugün Şöyle bir mukayese etsek, şunla bunla veya sorsak, akıl nedir diye ne cevaplar olabilir? Akıl bir insanın zekasının kapasitesi mi yoksa zihni midir? Yani akıl bir şeyi anlamak, bir şeyi kavramak mıdır? Yoksa bildiğimiz veya yeni öğrendiğimiz bir bilgiyi kalıcı kılmak mıdır? Değil mi? Akıl nedir ilk önce? Günümüzde ne kadar zekası kuvvetli ise insan o kadar akıllıdır diye eş tutuluyor ve gerçekten de çok zeki olan insanların çok akıllı olduğu da kabul edilir. Aslında zekanın şöyle bir tanımına baktığımız zaman bir insanın kendi alanındaki kendi sorumluluğundaki problemlere çözüm getirebiliyor mu? İşte o insan zeka sahibidir problemleri çözebiliyor mu? Efendim Derinliği kavrayabiliyor mu? Konuların derinliğini ve kavradığını kalıcı kılabiliyor mu? Bu zeka ile alakalı. Kardeşlerim bugün yine bu mevzuya geri döneceğiz. Akıl nedir? Zeka nedir? Zihin, düşünce ama gelmek istediğimiz noktayı sizlerle bir paylaşalım. Dinimizin akıl ile bir alıp veremediği var mıdır? İlk önce ona bakalım. Neden? Soru şuydu. İslam akla ters midir veya sadece akıl ile mi bilinebilirdi? Buradan devam edelim. Tekrar zeka ve akıl tanımına döneceğiz inşallah. İlk önce söylemek istiyorum. Dinimizde akıl ile çelişen hiçbir alan, mevzu bahis değildir. Akıl ile zaten çelişmek başkadır. Bir mevzunun aklın bilme alanına girmesi başkadır. Örnekler vereceğim merak etmeyin. Bir insanın ölümden sonra da devam edecek olan ruhunun bulunduğuna inanmak aklı ile çelişmez. Aklın kesin hükümlerine aykırı değildir ama akıl yapısı itibariyle bunu tek başına bilemez ölümden sonra yeniden var olmayı. Tamam mıyız? Bir mümin ruha inandığı zaman aklıyla ne olmuyor ters düşmüyor onun yeterli olmadığı bir alanda başka bir kaynaktan bilgi edinmiş ve buna da inanmış oluyor. Yani akıl dini değildir dediğiniz zaman İslam'a şöyle bir konu karşınıza çıkıyor. Bunca dinimizi istismar eden sahtekarın olduğu bir dönemde aklımızı kullanmazsak onların tuzağına düşeriz. Aklımızı kullanmadan körü körüne inanırsak Aa, bunun şöyle bir sözü var. Bunun böyle bir görüntüsü var. Yüzünden nur akıyor veya komşular gitmiş, çok memnun kalmışlar. Ben de bir gideyim dediğimizde eğer aklımızı kullanmazsak, Allahu Teala'nın iyi, doğru, haram, helalini bilmezsek biz bunları neyle biliyoruz? Akılla biliyoruz. Ne yaparız? Kanmış oluruz. Bugün etrafta maalesef bunun örneklerini görüyoruz değil mi? Ya Din istismarında bile aklımızı kullanmadığımızda, körü körüne nasıl yolumuzu kaybettiğimizi ve insanlara inandığımızı pişman olduğumuzu anlıyoruz. Peki şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Akıl her şeyden bağımsız mı gerçekleştirir bunları? Yani hiçbir yerden destek almaz mı? Kardeşlerim, bebeklik dönemini düşünün bir yavrunun, bir şeyler öğrenmeye başlıyor. Peki o yavrumuz neyle bunları öğreniyor? Gözüyle etrafa bakıyor, nesneleri, yakınlığına bakıyor, annesine, babasına bakıyor mesela, bir şeyler öğreniyor. Sonra kulağı var, sesleri işitiyor değil mi? Gördüğünü, duyduğunu aklına getiriyor ve taklit etmeye başlıyor. Halbuki sen çocuğun karşısına geçsen, çocuğa bir şeyler söyledin, o dört aylık yavru dediklerinin anlamını biliyor mu? Bilmiyor ama tebessüm ediyor. Dediklerinin anlamını bilmiyor olsa da mimiklerin devreye giriyor. Bunu niye sizinle paylaştım? Zaman içinde o yavrunun konuştuğunuz şeyler, kelimeler var ya anlamıyor biliyorsa olsa ilerleyen aylarda zihin kabiliyeti gelişiyor ve birçok şeyi hatırında tutabiliyor. Örneğin eli yanmıştır. Elinin yanmasının acısına vesile olan neydi bebeğin? Şuydu onu gördüğü zaman ''Aa bu benim elimi yakmıştı'' der dili dönmese de uzak kalır ondan. Bunu yaşamışızdır. Yani o yavru onun cevabını verir. İyi mi kötü mü? Ama onunla ilgili bir fikri yok. Neyi odaklandı? Elinin yanmasına. Veya ona birisi kötü davrandı. Ona karşı ama neye kötü davrandı? Niye böyle hissetti bunu anlam veremez sadece tespit eder ve sonra ne oluyor çocuk büyümeye devam ediyor karşılaştırmalara başlıyor bir şeyleri ayırt etme gücü kendisine veriliyor veya gelişli e, bu gelişmeye başlıyor ve aklını kullanma safhasına ulaşıyor. Peki bu döneme kadar neydi duyma ve görmeyle taklit ediyordu bir şeyleri. Belki bin tane, iki bin tane hafızasında bir şeyleri taklit etme yeteneği oldu. Zaman ilerledi, karşılaştırmayı, ayırt etmeyi öğrendi. Sonra yetersiz kaldığı noktada etrafındakilerden bilgi almaya yöneldi. İşte bu noktada eskilerin haber bilgisi dediği o dış kaynak devreye girmiş oluyor. Çocuklardan başladık örneği vermeye ama niye verdim? Bugün de bana akıl yeter diyenler var. Efendim aklın dışındaki şeylere aklımın ermediği şeylere inanmıyorum vesaire deyip de kestirip atanlar var. O yüzden bu çocuk örneğini verdim. İnşallah mevzu bu örnekle kolay anlaşılmıştır. Peki bir başka soruya geçelim. Öyleyse aklın tek başına işlev görmesi Yeterli değil doğru mu? Evet. Neden? Akıl, karşılaştırma ve ayırt etme yöntemiyle çalışır demiştik örnekte. Buna peki ne deniyor biliyor musunuz? Kıyas deniyor ya da temiz, kıyas ve temiz de var. Bu iki işlemi yapabilmek için zihinde bir şeylerin birikmiş olması lazım. İnsanın öğrenme ihtiyacını doğrudan sebepte tam olarak zaten bu yani öğrenme yoluyla insanoğlu zihninde malzemeleri biriktirir ne iyidir, kötüdür, can yakar mutluluk vericidir, hangisi yenir hangisi yenmez, hangisi tehlike barındırır bu bilgileri toplar ve bunu karşılaştırır, ayırt etme işlemine tabi tutar ve yeni bilgilere ulaşır ve bu bilgilerle de geleceğe yönelik bazı planlamalarını yapmış olur kardeşlerim Adem aleyhisselam yaratıldıktan sonra da biliyoruz ki kendisine isimler öğretilmiş. Bir şekilde bunun bir anlamı onun zihnine yüklenmiş. İkinci anlamı çevresini tanıma noktasında da isimlendirme kabiliyeti verilmiş. Neden? Etrafında öğrenecek bir şey yok. Annesi babası yok Adem aleyhisselamın. İlk örnekte bebek geçmişti. Bebeğin soramasa da konuşamasa da bir şeyleri öğrenme imkanı var. Ama Adem Aleyhisselam'ın yoktu. Onu düşünün. Ne oldu? Sonra gelen insanlar, onun evlatları, onun evlatları vesaire neye sahip oldular? Artık hem cinsleri vardı, bir çevreleri vardı ve kendinden önceye suyan insanlardan bilgiyi alma imkanı vardı. O zaman her insana bilgiyi işleme kapasitesi olan akıl verilmiş oluyor. Bunu öğreniyoruz. Değerli kardeşlerim, insan dışarıdan bilgi almaya muhtaç bir varlıktır. Öğrenim ihtiyacı da zaten buradan doğuyor. Dışarıdan hiçbir bilgi desteği almayan bir insanın hayatını sürdürmesi imkansızdır. Hayvanlar için de bu böyledir. İnsanın dışarıdan bilgi alma zorunluluğunun yanında her bilgiyi kaynağından ve olması gereken yerden yani doğru yerden alma zorunluluğu vardır. İnsan tarımı nerede öğrenemez, okul sıralarında öğrenemez. Tamir işini de tarlada öğrenemez. Etrafında gördüğü, duyduğu hangi nesneler varsa, bilgiler varsa bunları doğrudan alabildiği gibi Görmediği alanların bilgisini haber alma yoluyla da elde edebileceğini biliyoruz. Mesela tarihten örnek verelim. Tarihte şu olmuş, bu olmuş, bu eserde bu yazıyor, oradan öğreniyoruz. Veya televizyon programından veya YouTube videolarından bir tarihçi anlatıyor bir şeyler tarihe ilgili. Ben bunları ne yapmış oluyorum? O zamanda yaşamamış olsam bile öğrenmiş oluyorum. Yani haber alıyorum. Benim ilgim olmasa da ilgi alanına giren insanların çalışmalarını edinmiş ve bilgi sahibi olmuş oluyor. Ama burada karşımıza bir şey çıkıyor. Bu verilen bilgiler zararlı da olabiliyor kasıtlı veya kasıtsız. Salt bilgi, temiz bilgi de olabiliyor. Buna dikkat etmem lazım. Her duyduğum peki doğru mu, yanlış mı? İşte o da akıl süzgecinden geçirilecek insan için. Bir dakika, burada böyle yazıyor veya burada bu izletiliyor bana ama şu yanlış. Ha demek bu oymuş, bu doğru diyebiliyor insan. Veya hiç gitmediğiniz bir yer. Belki şu an Bursa'da yaşıyorsunuz, hayatınız boyunca hiç efendim Suudi Arabistan'a gitmediniz veya şey kutsal topraklara. İnşallah nasip olur. Ne yaptınız ama oraya gidenlerden bilgileri aldınız. İnternetten, televizyondan bilgileri aldınız. Görmediğiniz alanların bilgisini de öğrenme yoluyla ne yapmış olduk? Gerçekleştirmiş olduk. Bunlara haber bilgisi deniyor. Öğrenme yoluyla elde ettim. Tarihi öğrendim, matematiği öğrendim. Haber bilgisi deniyor bunlara. Din yoluyla insan Rabbini ve kendisine karşı görevlerini de öğrenmiş oluyor. Aynen o verdiğimiz örnekteki gibi. Biz... Rabbimizi Celle Celaluhu görebiliyor muyuz? Hayır. Bu mümkün olmadığına göre, kendisine ait bilgileri, görmediğimiz alanı bilme yöntemiyle elde edeceğiz. Coğrafyada, tarihte verdiğim örnekte olduğu gibi. Bu nasıl olacak peki? Bu nasıl bir öğreniş olacak? Hangi kitaptan okuyacağım bunu? Kur'an-ı Kerim mi? Allahu Teala'nın, görevlendirdiği peygamberler aracılığıyla olacak bu bilgiler. Neden? Çünkü peygamberlerin insan olarak görevlendirilmesi hem akla hem duyulara hitap içindir. Çünkü peygamber sadece öğreten konumunda değil, aynı zamanda örnek olan kişidir. Öğretmen de öyle değil mi? İşte Rabbimiz Celle Celaluhu'nun biz vasıflarını yani sıfatlarını aynı zamanda cenneti, cehennemi bu öğrenme yoluyla haber bilgisiyle edinmiş oluyoruz. Peki dinimiz sadece akıl dini midir? Mesela bu soru. Cevap şöyle verilebilir. İlk önce benim dinim akla nasıl bakıyor? Ona bir bakalım. Dinimizin nereden öğrenilmesi gerekiyor mesela? Kitaplardan. Bu kitapların Hepsini toparlayın bilgi kaynağı nedir? Havası selime derler veya haberi sadık veya akıl olarak belirlenmiş. Tek tek bunları konuşacağız şimdi. Sağlam duyu organları görüyorsun hissediyorsun bir şeyleri sıcak mı soğuk mu mesela Vahile ve akılla. Yine İslam düşüncesinde bir kural vardır. Mesela derler ki. Sahih, vahiy ile apaçık kesin akıl hükümleri arasında bir çelişme olmaz. Dikkat edin. Eğer böyle bir çelişme veya görüntü varsa önce araştırma yapılır. Nakil, sahih yani gerçek güvenilir. Aklın bilgi ve hükmü de açık ve kesin ise vahiy tevil edilir. Yani yorumlanır. Burada aklınız karışmasın diye sahih dediğimiz nedir? Allah'a ve Peygamberimize, sallallahu aleyhi ve sellem ait olduğu kesin olan şeylere sahih diyoruz. Burada neyi öğrendik? Eğer akıl ile şu böyle midir? Bunun tam cevabını bulamadım Kur'an'ı kerimde veya Sünnet'te bulamadım. Hemen ne yapıyorum, efendim? Diğer yerlerde araştırmaya bakıyorum. Ama zaten Kur'an'ımda varsa, Sünnet'te varsa daha da aşağılara inip de kendi kendime yorum yapmaya, benim aklıma göre, benim mantığıma göre demenin bir yeri yok. Anlatmaya çalıştığımız bu. Değerli kardeşlerim, bazı anlatımlarda mecazi ifadeler vardır, temsili ifadeler vardır. Bunların hepsi bu konuda ehil olmuş onlarca yıl, Mürekkep yalamış tabiri caizse insanların işinden ancak çıkabileceği mevzulardır. Bunlar da 14 asırdır yani 1400 yıl küsür öncesinden bu zamana kadar tek tek tek tek tek tek araştırılmıştır. Ve düşünün bundan bin yıl önce yazılan bir eseri. Bugünkü fikir karışıklığı, aklı fikri zedeleyen onca şey olmadan beyinleri daha düzgün çalışan, ilgilerini dağıtmayacak, kontrollerini, efendim, ee, çok daha diri tutabilecek bir zamanda yaşadılar. Bugün bize soruyorlar mesela, sabah ne yedin diye, unutuyoruz. Çünkü büyük bir koşuşturmamız var. Bizden evvel yaşayan insanlar bu konuda daha nasipliydiler. Bizim hayatımızı kolaylaştıran, elektronik aletleri olduğu, ulaşım, ...telekomünikasyon... ...tamam çok güzel... ...ama hızlı bir yaşam var... ...ve çoğu şeyi unutmaya başlıyoruz... ...o zamanlar birbirlerine söylerlermiş... ...diyelim ki... ...başka bir ülkeden birileri gelmiş... ...demişler ki size biz... ...şu hediyeyi getirecektik ama unuttuk... ...sormuşlar... ...unuttuk derken o nasıl bir şey... ...e bilmiyor musunuz demiş... ...insan bir şeyi unutur ya... ...biz demiş bilmiyoruz unutmanın nasıl bir şey olduğunu... ...anlatmışlar... ...yani ben bunu getirecektim size getiremedim biz bunu unutmak diyoruz diye anlatmaya çalışmışlar düşünün insanların unutma kelimesini anlayamadığı bir zaman olmuş İşte o alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde mecazi mi temsili bir anlatım mı var bunların hepsini bizim anlayabileceğimiz şekilde ortaya dökmüşler çalışmışlar kardeşlerim ibadetler ama akıl diyoruz ya akıl ve bilimin alanına girmiyor Yıldızlardan konuşulur, karıncalardan konuşulur, Kur'an-ı Kerim'in hadid suresinde demirle ilgili ne mucizeler konuşulur. Birçok Müslüman zaten nereden geldi? Bilim dünyasından geldi Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra. 14 asır önce yazılan Kur'an'da daha 100 sene önce yeni bulduğumuz neleri gördüler? Örümcek ağından, arılardan değil mi? Hatta bir sivrisinekten dahi örnekler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar bilimle, e evet akılla ne yapılabilir? Mucizeler ortaya çıkabilir ama ibadetler bu alana girmez. Bunlar gene aklı ve bilime aykırı değildir. Ama akıl ve bilim öz ve şekil olarak ibadet hakkında evet doğrudur, efendim, yanlıştır veya iyidir, kötüdür diye hükümde bulunamaz. Allah Celle Celaluhu, biz insanlara nasıl ibadet etmemizi neyi yapmamamız gerektiğini hatta kendisi biliyor ve bunu peygamberleri aracılığıyla daha önce Kur'an'la bildiriyor. İnananlar da isteyenler yapıyorlar değil mi bildirlerini inanmayanlarda işlerime gelmiyor bu diyor yapmıyorlar. Ama burada neden biz Allah'u ekber dedikten sonra elimizi bağlıyoruz veya neden oturduğumuzda tahiyyatı okuyoruz? Bu bence yanlıştır, bu akla uygun değildir diye bir konu yok. Çünkü bunun akıl ve bilimle bir işi yok. Ama tekrar ediyorum, ibadetler akla ve bilime aykırı değildir. Sadece akılla bilinmez. Kardeşlerim, ahlak da böyledir. Ahlak doğru ile değil, iyi ve kötü ile ilgili olan alandır. Burada da bilim değil, Din söz söyler. Farklı ahlak anlayışlarının aklı ve bilime aykırı olduğunu söylemekte çok tartışma götürür. Şimdi biz toplum olarak meydandayız değil mi? Ferd olarak evvela ben varım, bir de benim ve benim gibi olan insanlarla paylaştığım bir toplum var. Bir dünya hayatı var. Aynı dünyada nefes alıp verdiğimiz Milyarlarca insan var. Bu dünya hayatında bizim birbirimizle ve etrafımızdaki yaratılanlarla ilişkilerimizde nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bu konuda vahiy açıklamaları var. Yani dinin bütünü içinde faydalı mı bu yaptığım yoksa zararlı mı bu esaslara dayanıyor benim yorumlarım. Başka bir inancın veya başka bir kültürün Başka bir sistemin faydalı bulduğunu İslam zararlı, zararlı bulduğunu da faydalı bulabilir. Yani buna aklı ve bilime aykırı damgası vurulamaz. Çünkü bu alanda aklın ve bilimin kesin hükümleri olamaz. Yani din, kültür, medeniyet, ihtiyaç bunlardaki farklılıklara dayalı şeyler tartışılabilir, hükümler olabilir. Ama İslam'ın hükümleri tartışılamaz. Hatta konu çok böyle ayrıntılara ve ağır bir yere girmesini istiyorum ama bir taraftan da şunlar da akılda kalabilir diye düşünüyorum. İçtihat deniyor. Duymuşsunuzdur sohbetlerde de başka inanışlarda olmayan bir şey var dinimizde. Başka inanışlarda zaten tahrif edilmiş biliyorsunuz. Değiştirilmiş Hristiyanlık, Musevilik vesaire Ama İslam'da o kadar çok iştihada yer verilmiş ki, vahyi anlamak, yorumlamak, veya tam olarak açıklanmamış konuların, açıklanana, yani anlaşılır olana kadar kıyas edilmesi, ve sonuca varılması, neyin, nerede, nasıl, ne zaman, faydasının veya zararının olacağını, neyle anlıyoruz? İştihat etmekle anlıyoruz. Ya demek ki, akla, Aykırı değil İslam. Tam tersine aklı ön plana koyuyor içtihatla. Kardeşlerim, akıl akıl akıl gel peşime takıl demişler. Hangi akıldan bahsediyoruz? Mesela, aklı olmayanın dini olur mu? Sorumluluğu, efendim, mükellefli olur mu? Olmuyor. Evet. Akli melekesini kaybetmiş olan bir insan zaten mükellef sorumlu tutulmuyor bile. Bu bir Kur'an'ın en çok vurguladığı akıl tefekkür ve tezekkürdür. Yani geçmişten ders almak, aklını kullanmak, düşünmek ve nereye gideceğini gelecekle ilgili hangi plandayım, nereye gidiyorum, ben bir yoldayım ama bunu düşünmektir. Peki hangi akıl bu? Arkadaşlar ve değerli büyüklerim, insanın aklı öyle oyunlar oynar ki, Firavun'a, Haman'a, Nemrut'a oynadığı gibi. ilahlık taslayan bir akıl var insanda. Onlar da insandı. Bugün de ben ilahım demiyor haşa ama kendi fikirlerine tapan, secde etmese de kendi fikirlerinin önünde eğile eğile doğrulacak beli kalmayan insanlar var günümüzde. Kendine uygun ve makul gelmeyen her şeyi reddeden, binlerce felsefi akıma zemin hazırlayan bazen kendinden de kopan bir akıl mı? Makul akıl mı? Hangi akıl? Rasyonalist bir akıl mı? Pragmatist bir akıl mı? Veya ateist, deist olan bir akıl mı? Hangi akıldan bahsediyoruz? Kardeşlerim biz makul ve kamil bir süzgeçten geçmiş, Rabbine iman etmiş, vahyi en büyük otorite saymış, tanımış, tefsirine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yol göstericiliğine ulaşan bir akıl diyoruz. Ayetlerin okunduğu zaman dinledi diyelim. Hemen o ayetin akabinde sunulan akıl terazisi başka bir şey olabilir mi? Rabbin lütfettiği akıl Ile onun kitabını ve yol gösterici sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i inkara veya kenarda tutmaya çağırdığını iddia edecek akla hangi akıl diyebiliriz? O yüzden kesinlikle akıl devri dışı bırakılamaz. Çünkü aklın devri dışı bırakılması insanın işlevsiz hale gelmesidir. Allahu Teala şifa buyursun hastaların bitkisel halde olması vardır ya, aynen o haldir. O sebeple hiçbir gönderilen peygamber, insanların akıllarına baskı yoluyla müdahale etmez. E zaten eğer müdahale ederse, insanın iradesi de devre dışı kalmış olur. Bu, kader bahsinde de anlatılmıştı hatırlarsınız. Eğer ben bunu yapmak istiyorum, ama Allah izin vermiyor dediniz veya ben içki içiyorsam bunu Allah istemiş sonuçta kader onun istediğinin olmasıdır diye düşündünüz yine kaybettiniz. Kaderin yanlış anlaşıldığı gibi bu da aynı yere geliyor. Senin aklın olduğu için sorumlusun. Düşün aklın olmasaydı zaten sorumlu tutulmuyorsun. Akıl melekesini kaybeden insanların sorumlu tutulmadığı gibi yani tercih tamamen senin. Aynen eğer peygamberler insan olmasaydı bu sefer bizim aklımızla daha farklı düşünceler olacaktı. Mesela bir meleğin göründüğünü ve onun namaz kıldığını gören insanlar e biz melek değiliz diyebileceklerdi. Ama karşılarında bir peygamber vardı kendileri gibi yiyip, içen, uyuyan, evlenen, hatta kendilerinden daha fazla dert çeken, imtihanı ağır olan birilerini gördüğü, çoğu fakirlik içerisinde yaşadığı, zenginlik içerisinde yaşayanlar da ağır imtihanlara tabi tutuldular, bu hem akla hem de tecrübeye daha ne yapmış oldu, faydalı olmuş oldu. Değerli kardeşlerim, aklın yaptığı iş nedir biliyor musunuz? İlk dakikayı hatırlayın lütfen o bebek örneğinde olduğu gibi karşılaştırmaktır ve ayırt etmedir ve bu karşılaştırma ve ayırt etme işlemenin sonucunda ne yapar bir tercihte bulunur yani ya kendisine bir yol bir yöntem çizecek bunları ortadan kaldırıp onu belli bir yöne ve yönteme mecbur kıldığınızda ne aklın ne iradenin önemi kalacak bugün de bunu yaşamıyor muyuz? kendi bildiği yolda gidenler daha önce o konular hakkında milyonlarca alem ne dese de hayır hepsi yanlış biliyorlar, benim dediğim doğru diyen insanlar var değil mi? Ne kadar siz ağzınızda kuş da tutsanız tabiri caizse hayır. O dediğim dedik çaldığım düdük diyecektir. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bu kurduğu sistemi, ve yarattığı biz insanları her şeyden herkesten daha iyi bildiği için peygamberin görevini de kurduğu sisteme zarar vermeyecek ve insan aklını kısıtlamayacak şekilde belirlemiş. Evet ne demiştik insan dışarıdan bilgi almaya muhtaç olduğu için peygamber insana bilmediği alanla ilgili bilgiler getiriyor. Ve bu bilgileri nasıl kullanacak nerede kullanacak ve gelecek noktasında nasıl bir kendisine yol ve yol tayin edecek fikir veriyor. İnsan bunun karşısında aklına müracaat ediyor ve kendine göre bir fayda veya zarar düşünüyor. Eğer bu fayda zarar peygamberin getirdiği bilgiyi göz ardı ederek yaparsa sadece zihinde olan bilgiyle akıl yürütür, kendisini çok dar ve kısır bir alanda hapsetmiş olur. Ama insan, akıllı insandan bahsediyoruz. Bilgisini geliştirerek, çeşitlendirerek karar verendir. Körü körüne gitmeyendir. Bugün dinimizi istismar edenlerden konu açılmıştı birkaç dakika önce. Oradan bir örnek verelim. Diyelim, sizin sevdiğiniz, beğendiğiniz veya sohbetlerine gittiğiniz veya üyesi olduğunuz bir yer, bir camia Diyelim. Orada işlenen bir haramın, bir yanlışın olduğunu anlayabilmek için neyin doğru, neyin yanlış, neyin haram, neyin helal olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biz bunları bilmeden eğer gidersek, e ben ne bileyim canım o insanın bunu yaptığından haberim yoktu veya bunun haram olduğundan haberim yoktu deriz. Bu bizi kurtarmaz. Öyleyse aklımızı kullanacağız daha önceki bilgilerimizi tartacağız ve bilmeden akıl yönünde şeytana da ben uyabilirimi düşüneceğiz. Bir yere tabi olmadan, bir sohbet dinlemeden, bir gruba aidiyet hissi içerisinde olmadan önce kendimize soracağız. Bu doğru yer mi? Benim dinimin, diyanetimin, benim ahiretimin burada önemi ne? Doğru mu? Yanlış Zararda mıyım yoksa faydada mıyım diye düşünmek gerekiyor. Peygamberin getirdiğini kullanarak bir sonuca varırsak ne yapıyoruz? İsabet ediyoruz. Mesela Firavun, Musa aleyhisselamın getirdiği bilgiyi dikkate aldı mı? Almadı. Hatta tehdit etti Musa aleyhisselamı. Ne yaptı? Eksik değerlendirme yaptı. Ne zaman bunu kabullendi? Evet Musa'nın aleyhisselam dediği doğru. Kelimesini ne zaman söyledi boğulacağı zaman kabullendi. Bir faydası olmadığı açıklanmış. Kardeşlerim, bilgi araçları birbirinden koparıldığında insan eksik kalır. Öyleyse şunu diyebiliriz rahatlıkla, sadece akılla insanın bir yere ulaşması, bir sonuç elde etmesi mümkün mü? Değil. İslam, evet akla hitap eder, aklın kavramasını, Önceler, yardımcı olur. İslam akıl dinidir derken, aklın ürettiği din değildir. Aklın kavrayabileceği, onaylayabileceği bir din diyorsanız tamam. Ama ben Müslümanım, lakin kendi aklıma göre, benden önce tecrübe edilmiş şeyleri sıfırlayarak, namazın vakitlerini kendim belirleyerek, orucun kurallarını kendim belirleyerek, haram ve helalleri istediğim gibi yer değiştirerek, aklımı kullandığım bir din, İslam dini değildir. Evet, aklı tek yönlü bakışa ve sınırlı bilgiye mahkum eden, aklı devre dışı bırakmış demektir. İşte Kur'an-ı Kerim'de bir tabir vardır, duymuşsunuzdur meal veya tefsirlerde, Akıllarını kullanmıyorlar. Ifadesi bu tür insanlar için. İslam'da akla çok önem veriliyor. Bunu nereden görüyoruz? İspatı var. Şer'i deliller vardır bir konu hakkında. Bir konu konuşuluyor. Kitapta, sünnette var mı? Yok. Ondan sonra kıyas az önce bahsettik. Bunları da bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak istiyorum akılda kalsın diye. İslam dinini öğrenmek istiyorsun Peki İslam dininde bilgi Kaynakları nedir? Bir konu hakkında Diyelim ki melekler hakkında Diyelim ki peygamberler hakkında Diyelim ki daha önce yazılmış kitaplar hakkında Diyelim ki evlilik hakkında Veya cinsellik Evliliğin içerisindeki cinsellik Hakkında olsun Bunlarla ilgili bilgileri Nereden alırız? Efendim ben rüyamda Gördüm veya Dün aklıma bir şey geldi Ben buna karar verdim veya hiçbir bilgisi olmamış, hiçbir ehliyeti, ruhsatı olmamasına rağmen bir tane YouTube'da kanal açmış, kendini Mehdi ilan etmiş bir adama gitmek mesela. Akıl bunu da yapabilir. Şimdi adama soruyorlar, efendim nereye dayanarak bunu söylüyorsun? Duvara dayanarak diyor. Dayanağın nedir? İşte İslam'da dayanaklar, bilgi kaynakları, hep beraber şimdi sayacağız. Bir kitap. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de geçmedi mi o konuyla ilgili bir şey? Kelime olaraktan bahsetmiyorum. Bazen anlam aynıdır. Kelimeler değişir. Kur'an-ı Kerim'de geçmedi. İki sünnet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem güzel diliyle, dudağıyla oradan sahabelerin duyduğu efendim hadisler var. Bazen diliyle buyurmadığı ama mübarek başıyla tamam olur veya hayır diye bazen mimikleriyle onayladığı onaylamadığı şeyler vardır mesela onlar da sünnet olarak geçer bir de hayır bunu yapmayın ve bunu mutlaka yapın dedikleri vardır bir kitap dedik iki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünneti üç icmai ümmet yani ne yapmış bu 14 asırda bir konuyla ilgili örneğin hanım kardeşlerimin muayyen gün dediğimiz zamanlarda mesela camiye gelinmemesi istenir değil mi? Hatta namaz kılınmaz. E bunun ben nereden bileceğim şeyini? Kur'an-ı Kerim'e bakıldı diyelim bir şey bulunamadı hadisi şeriflerde bir şey elbette var diyelim bulunamadı ve sonra icma'yı ümmet 3. madde bu 14 e, asırdır alimler on binlerce alim ne yazmış Ha ekser görüş yani genel görüş ne sonra kıyas fukaha bugün ne o gün arasında mesela uçak bugün var e uçağa binmek caiz mi e uçak kelimesini Kur'an-ı Kerim'de görmüyorum e hadisleri yok e önce çalışmalar şunlar bunlardı yok bu sefer kıyas fukaha Alimlerin mevzuları, bu deliller. Şimdi kardeşlerim, bu delillerden ikisi naklin, ikisi de aklın sahasına giriyor. Kitap ve sünnet nedir? Buyurun, nakildir değil mi? Kitap ve sünnet. Kur'an-ı Kerim nakildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, efendim, nakil yoluyla, bu hadis şerhler gelmiş. Sünneti seniyeler gelmiştir. Bununla beraber her iki kaynakta akla çok büyük önem veriyor. Kur'an akıl yürütmeye 1, düşünmeye 2, akletmeye 3, tefekkür etmeye 4, efendim, akıl erdirmeye 5 ve ibret almaya 6 sık atıfta bulunuyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçen Tabii bir Türkçe şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Kelimeler, bu anlamlar Kur'an-ı Kerim'de çok sık kullanılıyor. Tefekkür etmek, akıl yürütmek, düşünmek. Hatta bazı programlarda tekrarlıyoruz ya, hiç düşünmez misiniz? Akleden insanlar için örneklerimizi böyle açıklarız diye devam ediyor. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir saat tefekkür etmeyi tefekkür etmek, Aklını kullanmaktır. Düşünmektir. Bir saat akletmeyi ve düşünmeyi bir senelik nafile ibadetten hayırlı saymıştır. Bakın farz, ibadet buyurulmuyor, Namaz illaki olacak. Burada neyi düşünmek ama? Yarın kirayı verebilecek miyim? Veya daha da ileri ve hatalı bir boyut. Bunun hatasını nasıl ortaya çıkarabilirim? Nasıl rezil edebilirim? Böyle bir düşünme değil. Allah-u Teala'nın yarattıklarını, bir hayvanın hal hareketi, bir çiçeği, böceği, değil mi? Veya parmaklarını, kucağına aldın yavrunu, rüzgarı, gökyüzünü, galaksileri, tefekkür ettin, Subhanallah dedin, aklını kullandın. Ve aklını doğru bir şekilde kullandın en önemlisi. Değerli kardeşim, icma'yı ümmet dedik ve kıyası fukaha dedik. Bu, İki nakil kaynağının akılla yorumlanmasından ibaret iki alan, aklı ilgilendiren. kıyas fukaha az önce söylemiştim, tekrar edelim. Alimlerin daha önceki fakih dediğimiz fıkıh alimlerin ve düşünürlerin kitabı ve sünneti yorumlamaları oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve sünnet-i seniyede bulunmayan bir hüküm, Kitap ve sünnette bulunan benzer bir hükümle kıyas edilir ve belirlenebilir. Ama bunu e, bu konularda ilim sahibi olmadan örneğin hiç Arapça okumamış, fıkıh, şu bu bunlarla uğraşmamış, bir eğitim almamış, Google arama motorundan aa ben burada bunu gördüm ama diyebileceğiniz bir durum değil çünkü herkesin alim olmasına gerek yok. Bu konuda bazen kızıyor genç kardeşlerim. Abi niye öyle diyorsun aklımızı kullanıyoruz diyor. Ben de diyorum ki, değerli kardeşim bugün bir doktor o hale gelene kadar yani tıp fakültesinden tam doktorluk ünvanını aldı diyelim. Diploma numarası şu şu çıktı. O ana kadar kaç sene uğraşıyor? 6 sene. Peki ben size desem. O tıp fakültesinden mezun olmuş kardeşimle ben, Aynı zekaya seviyesindeyim ve aynı akıldayım diyebilirsiniz. Tamam. Peki ben biraz ileri gitsem. O 6 sene okudu doktorluk. Ben okumadım ama ben de doktorum desem. Bana gülersiniz ve dersiniz ki İbrahim sen e, bir diplomanı getir bakalım. E diplomam yok ama o hangi kitapları okudu diyelim 6 sene boyunca 130 tane kitap bitirdi. Ben de o 130 tane kitabı evimde oturdum ve okudum. Bir yandan çayımı içtim okudum yani. Her gün bir tane 130 günde doktor oldum. Sorun bana o kitabın içinde ne var size anlatayım. Dersiniz ki tecrüben yok. O 6 senede okuduğu 130 tane kitap ama arada kadavraları inceledi. Ne doğrudur yanlıştır onlara baktı. Daha önceki tecrübeler şunları bunları hepsini etüt etti. E sen şimdi nasıl doktorum diyemiyorsan o kitapların aynısını okudun. Google arama motoruna baktın veya iki tane kitap okudun ben bir alimim müjdehidim ben Kur'an'ı kendi başıma anlıyorum kimseye ihtiyacım yok bu bana göre böyledir diyemezsin ve işte böyle diyen insanların ardından da gidilmez anlatmak istediğimiz o. Kardeşlerim bir insanın ee, yani tek kişinin aklı ve düşünceleri ne olabilir yanlış olabilir doğru mu? Ben bugün bunu konuşuyorum. Her konuda doğru konuşabilir miyim? Hayır. Yanlışım da var benim. Hatta bir kitap yazsam, bu kitabın içinde hata olabilir mi? Veya imla kuralı neyse, olabilir. Çünkü insanım, matbaa hatası bile olabilir. İşte o kadar güzel bir dinin sahibi var ki Rabbimiz Celle Celaluhu ve siz biz böyle bir nasipteyiz ki, Rabbimiz Celle Celaluhu emrediyor, Tek bir kişinin eline bunu vermiyor. Neden? Hata yapabilir insan. Ahmet hata yapabilir. Mehmet onu uyarır. Cevdet ona şahit olur. İşte o yüzden icma ortaya çıkıyor. İcmai ümmet. Tek kişinin aklı ve düşünceleri belki %100 doğru olmayabilir diye icma diye ifade edilen yeni bir delil gün yüzüne çıkartılmış. Neden? Aynı delil ile aynı meselede genel olarak akılların kurduğu bir görüş birliği demek. İcmai ümmet. Yani bir meselede bir akıl aykırı görüş beyan etti ama diğer akıllar farklı bir görüşte birleşirlerse üzerinde birleşilen görüş geçerli ve değerli kabul edilir. Bir örnek vereyim size bugün hep beraber oturduk 350 kişiyiz. Bu 350 kişinin tamamı da hepimiz eğitimimizi almışız bu konularda söz söyleme hakkına selahiyetine sahibiz. Bir konuda 349 kişi evet bunun böyle olması gerekiyor dedik ama bir kişi çıktı hayır bence böyle değil A değil B'dir dedi. Siz o B diyen kişinin fikrini almazsınız. İcma burada devreye girer. Kardeşim bir kişinin yaptığı hata olabilir. 2 kişi, beş kişi, on kişi ama 349 kişinin aynı anda hata yapma imkanı bu konuda yok. Ki bu konular Kur'an'daki yer almayan hadiste yer almayan mevzular üzerine konuşuluyor. Yoksa Kur'an'da zaten namaz var. Yani bin kişi de namaz yoktur dese sen onu dinlemeyeceksin. Bu ayrı bir mesele. Biz İslam'daki bilgi kaynaklarını konuşuyoruz. Tamam mı? İşte icmai ümmet bu yüzden çok önemlidir. Değerli kardeşlerim, yani bu mevzuları bildiğimiz zaman biz aklı daha iyi anlayacağız. Mantık mı, akıl mı vesaire diye. Eğer bir meselede bir akıl aykırı görüş beyan ediyorsa ama diğer akıllar farklı bir görüşle birleşiyorlarsa, ne o zaman muteber oluyor, geçerli oluyor, ekser görüş. Günümüzde Bunlar da uygulanıyor değerli kardeşlerim. Yani anlıyoruz ki bilgi kaynaklarımızdan nakil ile bize ulaşan kitap ve sünnet bilginlerin akıl yürütmelerinden ibaret olan o kıyasla, o icma ile yorumlanmış ve bugün bildiğimiz hükümlere ulaşılmış. Bugün abdest şöyle alınıyor, yok bilmem şu şöyledir, altın, erkeklerle alakalı durumlar şöyledir, zekatı böyle gibi Bazen Kur'an-ı Kerim'in içinde yer alan ama tam olarak anlayamadığımız veya Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen bugünkü mevzular. Bunların hepsi bu nakille de geliyor. Yani nakil akla aslında hizmet eder, bilgi verir. Değerli kardeşlerim, akıl ile nakil iki önemli bilgi kaynağımız. Fakat konumları farklı. Akıl kendisine gelen malzemeyi ne yapıyor yorumluyor. Akıl bu işi yaparken sağlam malzemeye ve sağlam temele oturtmak zorunda. Neden? Hükmü yanlış verebilir. Yanlış kararlar olabilir. Dolayısıyla aklın kendisine sunulan malzemenin sağlam olmasından emin olmak gibi bir problemi sorumluluğu vardır. Aklını kullan derken işte bunu söylerler. Değerli kardeşlerim, kitabın sağlamlığından şüphe duyulmaz Kur'an-ı Kerim'dir. Akıl, kitabın sahih olduğundan, Allah'a ait olduğundan haberdardır. Fakat akıl, sünnet diye kendisine gelen bilgileri ve nakledilen rivayetleri ne yapıyor? Mihenge vurmak zorunda. Altının değer, değerini ölçen taşı mihenk taşı deniyor. Burada da zaten alimlerimiz ortaya çıkıyor. Mesela kütüb-i sitte deniyor, işte içerisinde. Tirmizi'den, Müslim'den, İbn-i Mace'den, Buhari'den değil mi? Bunlar yer alıyor. Sahih olduğu bildirilen meşhur hadis kitaplarının hemen hepsinde de aynı akıl terazisi ve kılı kırk yararak hadisler bir araya getiriliyor. Aklın belirlediği o sıhhat ölçülerinde malzemeler sunuluyor. Dolayısıyla kardeşlerim, akıl gel peşime takıl değil, Aklı çok iyi anlayıp bize bu aklı emanet veren ve bir gün aklımızla beraber vücudumuzu, ruhumuzu da göndereceğimiz o yere hazırlık yapmalıyız. Hangi olayla karşılaştık? Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Körü körüne bir inanış, İslam'ın istediği bir inanç değildir. Sen şu anda İslam'a ters bir yerdeysen yani Hal, tutum, davranış olarak namaz kılmayın denilen bir yerde evet ben doğru bir yerdeyim diyemezsin çünkü ortada Kur'an vardır, ortada sünnet vardır. Bir hanımın nikahı olmadan başka bir beyefendinin yanında yer alması eğer mecburiyet yoksa alışveriş merkezi gibi bir yer değilse biz İslam'ı konuşuyoruz yan yana koltuklarda oturuyoruz kadınla erkekli muhabbet, gırgır, şamata çaylar, sohbetler türünden şeyler eğer Kur'an'da yasaklanmıyorsa sünnete bakılır ve diğer kurallara bakılır icmaya bakılır vesaire kıyas ona göre gider dolayısıyla biz ne kadar nerede olduğumuzu şöyle bir gözden geçirirsek bu yaptığım doğru mu yanlış mı bunun önemine binaen çalışırsak inşallah doğru yolda gideriz ama benim aklıma göre böyle ben böyle düşünüyorum dersek veya böyle gidenlerin ardından gidersek yeni bir din meydana getirmiş oluruz aşağı. Bu şöyle tabir edilebilir. Dünyada şu an diyelim 5,5 milyar insan var. Ona bakarsanız 5,5 milyar tane din de olabilir o zaman. Ama Allah in din din kaç tane derseniz bir rakamına geliriz o da İslam'dır. Çünkü diğer inançlar her ne kadar evvelden olsa da, tahrif edilmiştir, orijinali bozulmuştur, bu da bir imtihandır. Allahu Teala'dan niyazımız, aklımızı doğru kullananlardan eylemesi, aklı farklı algılayıp da, benim bildiğimdir, ben öyle bir benim ki diyerek, kendine tapanlardan eylememesidir, uzak eylemesidir. Ya Rabbi, ne olur bizi doğruyu doğru olarak göster, iyiyi iyi olarak göster, kötüyü kötü olarak göster. Rabbimiz, bizi ne olur? Hakkıyla iman eden, aklı karışmamış, şeytana uymamış ve şeytanlaşmış insanlarla hem hal olmadan, onların zararlarından emin olarak ölmeyi nasip eyle. Ya Rabbi ne olur? Aklı karışmış olan, kardeşlerimizi, akrabalarımıza da bizim sözümüz yetmiyor, yeterli olmuyor. Ne olur doğru yolu ver. Ya Rabbi, bizler doğru yoldaysak ne olur yolumuzdan bizi şaşırtmalarına izin verme. Onları da bu yola al. Ya Rabbi, son nefesimizde imanla çenemizi kapamayı, cümlemizi nasip eyle. Amin. Amin amin. Velhamdülillahi rabbil âlemin.